Fatır Suresi 20 sohbet 44-45 ayetler evzu bill evmuzubile Bismillahirrahmanirrahim, billhimine şeytanı Rucim Bismilla Rurahmen Rahim Rabbi yesir asir Rabbi ve kul Rabbi Hzıt Ne ve fehmen, Rabbi şah ve sadri ve yesirliği emri ve واحلل عقدا من لساني يفقه قولي وما توفيقي الا بالله ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر الصلاه والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام عليك يا حبيب الله Esselatu vesselamü aleyke ya Evet, Fatır suresinin son 3 ayeti kaldı. 44 45. Geçen hafta 43'ü işlemiştik ama biraz yarım kalmıştı. Vakit yetmedi gibi. Onunla beraber tekrar almayı düşünüyorum inşallah. Ee, ne demiştik yeryüzünde büyüklenmeleri kötü hileleri yüzündendir diye meal var ama onu şöyle yapmak daha uygun ee, büyüklenmeleri arzda büyüklenmeleri ve kötü mekir işlemeleri yüzünden ee, bir ifade var burada şimdi bu ifade niye gelmiş şimdi daha önceden hatırlayacaksınız peygamber sallallahu ve sellem çok açık beyinelerle geliyor ee, Kur'an ayetlerini açıklıyor kendisinin de peygamber olduğu açıkta fakat e, ya bize şöyle şöyle peygamber gelseydi kitap gelseydi diğer ümmetlere göre daha iyi yapardık bu işi diyenler bu sefer yan çiziyor ee, peygamberi kendi evlatları gibi öz evlatları gibi tanımalarına rağmen bunu reddediyorlardı bunun sebebin de Allahu Teala onların kendi kavmiyetçileri, kavmiyetçilikleri olduğu, bunun da asıl sebebinin kibir olduğunu, istekbara diyordu ya, bu sebepten olduğunu söylüyorlardı. Hani geçen hafta açıklamıştık Rum Suresi 32'de insanların ne diyordu? Onlar dinlerini parça parça ettiler, bölük bölük haline geldiler, her hizipte kendi yanındakiyle ferahlanmaktadır diyordu. Bunu sadece Yahudilere demiyordu, sadece müşriklere demiyordu, bütün insanlığa diyordu. Demek ki e, insanların e, grup olarak söylüyorum, toplu olarak yaptıkları en büyük hatalardan birisi e, hizbiyetçilik oluşturmaları, grupçuluk oluşturmaları, kavmiyetçilik oluşturmaları, yanlış milliyetçilik duygusu, ırkçılığa varan şeyler. Aklınıza siz ne gelirse bunlar ama bunun asıl sebebinin işte kibir olduğunu, hmm. kibirlenmek, istenme duygusu. İstehbera e, ile burada söylüyor. E, olduğunu söylüyor. Arzla. Ve diyor, bakın orada ve var. Bu mekir es seye. Seye, mekir kelimesinin sıfatı. Hani Arapçada hmm. işliyoruz bu sıfat konusunu. Mekir ama nasıl mekir? Seye. Yani kötü Mekir. Hı. Mekir iki çeşitleniyor kitaplarda. Ee, bir e, kötü, bir de o kötülüğün karşılığında e, düzeltmek amacıyla yapılan işlem. E, mekir kelimesi e, biliyorsunuz tuzak e, olarak e, söyleniyor. Hile, tuzak olarak e, söyleniyor. E, karanlıkta yapılan işlemlere de mekir deniyormuş. Yani gizli tuzaklar hazırlamak şeklinde bu algılanabilir. Allah. Şimdi bu günümüzü çağrıştırdı bana. Günümüzde de topluluklar dini de olsa evet. İslami de olsa Maalesef e, o grupçuluğun, hizipçiliğin, şiacılığın, fırkacılığın, ismine ne dersiniz deneyin, e, yaptıkları yüzünden görüyorum ki, yani ayet, e, olaylara bu ayetler çerçevesinden baktığınızda çok farklı oluyor. Yani bir bilmeden bakıyorsunuz, bir de bilerek baktığınızda gerçekten farklı oluyor. Televizyonda bir haber seyrediyorsunuz, farklı. Yani dini bir açık oturum seyrediyorsunuz, aman Rabbi, kimse... E, kendi görüşünün, kendi meslebinin işte yani birçok şey kullanabilirim burada kullanmıyorum. Kendi grubunun diyeyim ona. E, dışında hiçbir şey söylemiyor. Yani onun bayraktarlığını yapıyor. Yani sanki dinin değil de gerçek hakikatin değil de o. Ya ve ayet ve hadislerle delil sunuyor. E karşıdaki ayet ve hadislerle oluyor. Ve sabaha kadar bu toplantı bitiyor. Neyin savunuculuğu yapılıyor? Hakkın değil ki değil mi? Hı. Ondan kendi grubundan öğrendikleri neyse o eğer o kişi diğer karşı gruptan olsaydı yine aynı şeyleri söyleyecekti bitmeyecekti e, bu hadi tartışma boyutunda tamam diyelim ilmi tartışma hadi ona bir de kılıfta uyduralım deniyor ya e, rahmettir deniyor ümmetimin görüşü hani hadisten çıkılarak e, ümmetin alimleri arasındaki görüş ayrılığı rahmettir diye tamam hadi o çerçeveden bakalım ama bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tekfire gidiyor iş. Evet. Tekfir bugün İslam dünyasının en büyük belası. Tekfir ne demek? Ee, ka karşındakini kafir ilan etme demek. Reddedeceği görüyorsun. Bakın tehlikeye var. Karşındakini kafir ilan etme olayına tekfir deniyor. Yani e, reddetme değil bakın. Reddetme gibi algılanıyor ama tekfir ediyor hocam. Hani onu reddediyor gibi. Hayır. Kafir ediyor. Kafir ilan etmenin tehlikesi ne biliyor musunuz? Öldürmeye cevaz vermek. Katli vaciptir deniyor ya. Aynen. Bir anda gelmiyor ama oraya noktaya. Bakın bugün İstanbul dünyasında Orta Doğu'ya bakın. Bütün Müslümanlar birbiriyle savaşıyor. Evet. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte tekfire varan grupçuluk ve ezripçilik var. Tabii ki bu yurt dışı sebepler bunları destekliyor. E Müslümanın da kendi zaafı var. Maalesef bu duruma geliyor. İşte bak bu ayet bunu açıklıyor. Bunun sebebi yeryüzünde büyüklenmeleri, kibirlenmeleri hani Rum suresindekin son kısmındaki kendi hiziplerinden dolayı olmaları dolayısıyla onlarla ferahlanmaktadırlar diyor ya. Evet. Bu ikincisi de işte, bak ve diyor ve ve seyyaya ve artık kötü tuzak kuruyorlar. Kötü tuzak kurmalarına da bir şekilde fetva veriliyor. Ya işte biz yapıyoruz bunları ama işte bakın işte Peygamber Efendimiz zamanında şöyle şöyle olaylar oldu. O şöyle şöyle davranmıştı. Dolayısıyla şu an biz yapabiliriz. Ya da ayetten delil buluyorlar buna. Bütün e, İslamiyet e, Allah'ın muradıyla doğru anlaşılmıyor. da işte kötü tuzak kuruyorlar. İşte bunların da sebebinin e, bu olduğunu söylüyor. Yani sadece biz ayetlere... Yahudiler olarak, Hristiyan olarak, Mekke müşrikleri ya da önceki inanmayan kavimler olarak bakmayacağız. Bize de ne var diye bakacağız. İşte yukarıdan itibaren var kuvvetleriyle Allah'a yemin ettiler. Bakın şu anki İslam dünyasını mantığıyla düşünün. Eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse mutlaka daha iyi hidayeti bulacaklarmış herhangi bir ümmetten. Fakat onları uyarıcı gelince nefretlerinden başka bir şey artırmadı. Bunu adapte ederseniz bir iki zihin hamlesiyle bugün bu aletin sadece başkaları için olmadığı kendilerimiz için de olduğunu görüyoruz. Fakat Allahu Teala uyarıyor diyor ki dikkat edin diyor. ve yahu kul makru makru esseyu illa bi ehlihi. Fakat kötü mekir ehline dolanır, ehline döner manasında. Ehleni kuşadır. İhata manası vermişler buna tefsirlerde dolaşır. Ee, tekrar bir ikaz var. Fehel yanzuruna illa sünnetu sünnetul evvelin. Daha evvel bunların başlarına gelen sünnetullahı mı bekliyorlar? Felen halbuki sen eee fe es sünnetullah Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsın pardon tebdila bir tebdil bulamazsın. Velem tecide le sünnetillahi tahvile bir tahvil de e, bulamazsın diye bir şey var. E, uyarı var. Şimdi burada mekir konusuyla ilgili <gülüyor> tebdil diyor. Evet. Bunu açıklayacağız inşallah. Bu mekir konusuna bir şey yapmak istiyorum. E, mekir birçok yerde geçiyor da şey şeyde var. 354. Yani Ali İmran e, 54. ayette var. E, ve mekeru ve meker Allah diyor. Vallahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurdular fakat Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hayda Allah tuzak mı kurar diyorsunuz? Fakat onun kurduğu tuzak insanların ne? böyle haylerin yaptığı gibi tuzak değil. Onların kurduğu tuzakların kurmadan. bir başına, e, onların başına gelmesini ya da bozulmasına Hı. sebep vermesi. Hatta bir tuzak, bunu daha evvel konuşmuştuk ve çok tehlikeli bir tuzak bu. Onların kurduğu tuzağa ses çıkarmaması, yani müsaade etmemesi de tuzak kurması. Tamam yap diyor yapacağım. Yani bunun bir şekilde karşılığı olacak ya bu dünyada ya da ahirette. Bakın bu da mekirdir. Hı. Hem boşa çıkartıyor hem de cezayı müsaade ediyor. Evet. Ee, ama bu ayete göre e, şunu anlıyoruz ki e, bizzat da görüyoruz. Bir şekilde dünyada tuzak kuranlar daha yaşarken Aynen. bir şekilde onu cezasını çekiyorlar. Evet. Bir şey aklıma geliyor. Bir hadis benim ilk e, çok eskiden beri öğrendiğim bir hadis. E, hadisi Kutsi daha doğrusu. Eee bir zalime yardım eden kişiye Allah o zalimi musallat kılar. Evet. Bir zalime yardımcı olan kimseye Allah o zalimi musallat evet. kılar. Ve ben bunu çok net görüyorum. Evet. Evet. Evet. Evet. Bir şekilde bir zaman evet. e, şu an e, sosyal olaylara bakın özellikle İslami sosyal olaylara bir şekilde bunu görüyorsunuz. Ee, hani yalancının mumu yatsıya kadar yanar meselesi var ya bir şekilde ortaya çıkıyor. Evet. Bu yun, bu söylediğim Yusuf Suresi'ndeki bir ayete de işaret ayette de buna işaret var. Ee, Hazreti Yusuf, Hazreti Yakup olayında çocukların kurduğu tuzağın e, hani yatsı vaktine kadar belli olur diyor orada Yakup Aleyhisselam. Ne dikkat edenler görmüştür orada. Bu dünyada bir şekilde gözüküyor zaten. Yani ee, bir şekilde Allahu Teala onların tuzaklarını boşa çeviriyor. Ya da bugün güncel bir sözler hatırlarsanız herkesin bir oyunu var. Bir de Allah'ın oyunu var. Müthim bu da işte bu hayrul makirin olayına girenlerden. Daha boy üst boyutta da bir mekir de şu var. Tasavvufta bu söyleniyor. Allah'ın mekrinden emin olunmaz şeklinde. Allahu Teala bütün kullarına ve buna melekler dahilmiş. Hatta bunda Cebrail Aleyhisselam'la ilgili bir şey var. E, mekrinden emin olamadım Allah'ın diyor. Ama bu mekir yeryüzündeki insanların kurduğu mekir gibi değil. Allahu Allah Teala, Allah Teala bütün kullarını imtihan ediyor. Yani gerçek anlamda bana kulluk ediyorlar mı diye. En önceledikleri ben miyim diye. Ve bununla ilgili yaşamsal İmtihani olaylar karşısına çıkıyor. Hani diye blüvüküm ey yüküm ah amele var ya kimin daha iyi amel işleyeceğini sınamak için ölümü yok. ve hayatı yaratandır diye bir ayet var ya bunu şeyle. Yani bir şeylerle sınıyor bizi. Evet. Hatta bunun anla yeterince anlaşılamayan şeyler var. edin mal evlatlar diyor fitnedir diyor. Evet. Evet. Bunu değişik şekillerde yorumluyorlar. İmtihan aracı da şurada Onunla bile sınanıyor ki Hazreti İbrahim sınanmış. Yani kulluk mertebesinin insan boyutunda kulluk mertebesinin en üstünde olan kişiler bile sınanabiliyorlar. Hani mekrin bir de böyle bir geniş anlamı var. Çünkü ilk defa Allah mekir bir tuzak mı kurar deyince yani çok değişik şeyler anlaşılıyor. Fakat bizim anlayamayacağımız şekillerde de bu mekir böyle olabilir. Adeti Yunus da öyle. Onda gerekli sevati görmedik biz diyor. Kimi için? Yunus'a yeselimiz. Evet. Yani bütün peygamberler de o mekirden emin değiller. Yani herkesin bir rıssalemez, herkesin bir görevi var, kulluk görevi. Bir de Allah'a karşı e, pardon bir vazifeleri var. Mesela peygamberlerin Tebliğ vazifeleri, bir de her peygamberin de kendi yaratıcısıyla olan da yine bir kulluk görevi var. Bireyselliği de var yani. Yani o bireyselliği konusunda bile imtihan olunuyor. İşte Yunus Aleyhisselam ortada. Yani balığın karnında atılıyor. Yani sen ben değil, bir Resul kul. Ee, yani Zekeriya ile ilgili anlatılanlar var. Zekeriya Aleyhisselam'da değil mi o yanılmıyorsam? Ee, Ağacın içinde hani. Ağacın içinde kes, kesiliyor kesinlikle, da kısasın. Gıkını çıkarırsan peygamberlik nimetimi alırım diyor. Ee, Zekeriya aleyhisselam olması lazım. Ee, yani imtihan çok ciddi. Evet. İşte bu anlamda da bir şekilde mekir var e, şeyinde durumunda. Mekirle ilgili e, başka ayetler de var. E, ama şu an e, zaman yetmeme kaygısından dolayı onu söylemiyorum. 10-23'te Yunus suresi hadi onu da bahsedeyim. E, fakat onları kurtarınca bir bakarsın ki yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapıyorlar. Ey insanlar sizin taşkınlığınız sırf kendi aleyhinizdedir. Bunun da sadece dünya hayatının yararını elde edersiniz. Sonuçta dönüşünüz bizedir. Biz de bütün yaptıklarınızı size haber vereceğiz. İşte burada da taşkınlığınız bağ'i deniyor. Taşkınlığınız size döner. E, burada da kötü hile ancak sahibinin başına dolanır şeklinde e, ifade var. Evet Enfal 38'de de buna benzer bir ayet var. Dedim bugün biraz fazla ayetlerde destekleyeceğiz. Enfas 38'de kafirlere söyle yaptıklarından vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Ama tekrar inkara dönecek olurlarsa ilahi yasa gereği öncekilerin başına gelenler gözlerinin önündedir. Yani bir şekilde onlara yansıyacaktır şeklinde ayetler var. Fehel yanzuruna illa sünnetel evvelîn. yanzuruna nazara kelimesinden bakmak ama e, buradaki anlamı beklemek. Yani bakıp duruyorlar mı, bekliyorlar mı? Ee, neyi? Ancak şunu, Sünnetül evvelin, evvelkilerin başına gelmiş Sünnetimi bekliyorlar. Burada Sünnetullah denmiyor, fakat bir e, sonraki kısmında, felan tecidi, l Sünnetullah, Sünnetillah deyince, burada da yukarıdaki Sünnetin Allah'ın Sünnetullah olduğunu görüyoruz. Sünnet, ne demek? Allah'ın kanunu. Ee, yani Allah kanunu demek. Fakat kelime anlamına bakınca yol demek. Evet. Takip edilen yol. Şimdi Resulullah'ın sünneti deyince hani Resulullah'ın kanunu anlaşılmıyor. Ne oluyor diye, sünneti deyince Resul'un sünnetince onun evet. takip ettiği, bir izlediği yol. yol. Yani olayları anlıyor. Bir şekilde ilham ediliyor. E, e, hikmet boyutuyla da en derin boyutuyla da anlıyor evet. ve bir şekilde bunu yaşıyor. İşte onun yaşadıkları onun söyledikleri, onun yaptıkları, onun izin verdikleri ya da ses çıkarmadıkları ne oluyor? Sünnet oluyor. Resul'un sünneti oluyor. Bu bir kişi için de söylenebiliyor. Mesela hacda evet. Safa ile Merve arasında gelip gitmek kimin sünnetiyle? Hazreti Hacer Validemize. O da onun sünneti. Yani o yaptığı için yapılıyor. Aynı şekilde buna izlenilen yol denilirse Allah için ne oluyor? Allah'ın tatbikatı, Allah'ın kanunu, Allah'ın olayları, kainatı, yönetiş sistemi, evet. e, yasalar, bunların hepsi ne oluyor? Sünnetullah oluyor. Yani Allahu Teala her şeye kadir. Tamam. Dilediğini dilediği şekilde yapar ve kimseye hesap vermez. Doğru mu? Evet, evet. Doğru. Patronu kur, kur, sistemi kurmuş, alemleri rabbi yapar. Fakat böyle yapmıyor. Bir yasa boyunca. Yasa kanun koymuş, düzen koymuş. Bununla beraber işliyor sistem. Bir adeti var. Bu adet çevresinde. Şimdi burada diyor ki bunlar e, öncekilerin sünnetini mi bekliyorlar diyor. Yani burada ne demek evvelkileri sünneti deyince? Evvelkiler hep bir yol tutturmuşlar gidiyorlar. Bu Yasin suresinde de göreceğiz. Hep ne zaman Resul gelmiş reddetmişler. Ne zaman bir din gelmiş karşı çıkmışlar. Ne zaman bir kural konmuş bozulmuş. E bunun diyor, e, bu yolumu takip ediyorlar. Ama dikkat edin diyor, sen Allah'ın sünnetinde, sünnetullah da bir değişimi bulamazsın. Çünkü, bak diğer ayetlerde var, onu bir okuyup tekrar geçeyim, 44'e bakalım. Onlar yeryüzünü gezip bir bakmadılar mı? Kendilerindekilerin, kendilerinden öncekilerin akibeti nice olmuş Demek ki Allahu Teala burada bir tehdit var. Hep aynı şey oluyor diyor. Neden? Sosyoloji bir ilimdir. Doğru mu? Sosyoloji neyi inceler? Toplumları inceler. Toplumların davranış modelini inceler. Ne yaptılar, ettiler. Şimdi Allahu Teala da bunu diyor. Hep diyor şöyle şöyle oldu. Hep de bunlar böyle davrandılar, böyle oldu. Yani Allah da. Sünnetini, kuralını, kaidesini bozmadı. Hep onların başına bir şey geldi. Neden? Onlar kibirlendiler. Hem Allah'a kulluk konusunda kibirlendiler. Hmm. Hem de kendi kabilelerinin düşünceleriyle hakkı değil de atalarının dinine uydular. Kendi kavimlerinin dinine uydular. Bir de üstüne üstlük mekir yaptılar. E, evvelkileri gezip dolaşmadılar mı? Evet. Arkeoloji ilminin faydası bu arkadaşlar allah Teala arkeoloji ilmini niye halketti? Bu size İzmir, soru gelebilir. Bu bende İzmir, yoktu buyum, sonradan oluştu. Bütün şu anki ilimler var ya Allah'ın. Hiçbir ilmi insan bulamaz. Sınıflandırması dahil Allah'a aittir. İktisat da Allah'ın ilmidir. Kesinlikle. Ama yanlış kullanıldığı zaman şu anki kapitalist faiz sistemi ortaya çıkar. Ama genel kaideler Hani arz ve talep gibi şeyler, genel kaideler Allah'ın iktisat kanunudur. Allah koymuştur bu kanunu. El er Rezak değil mi? Tabii. Ha. El er Rezak olan sistem içinde, El Gani, El Muni olan sistemin içerisinde elbette bir kural da olacaktır. Yoksa rastgelelik olur. İktisat da onundur. İşte arkeoloji de onun ilmidir. Bugün üniversitelerde profesörler yok mu? Bilim dalları yok mu? Bir belirli kural kaideye göre yapmıyorlar mı? Peki neden murad etti Allahu Teala? Geçmişe bir bakın. Neler yaşanmış bir bakın hikmet olarak söylüyorum kendinize çekil uzanım. Bakın burada da bak siz Murat Bey. Yeryüzünü gezip bakmadılar mıdan da turizmin mantığı anlaşılıyor. Mesela ben Ege'liyim bizim ilçede Afrodisayas diye bir antik kent var. Herkes farklı mantıkla geçiyor. Ya adamlar ne medeniyet kurmuşlar. 30 bin kişilik arena var. Bir amfiteyatrlar var, bir şeyler var, su sistemleri kurmuşlar. Bir hayranlık duygusuna bakarsın ya da ya ne güzel güzel sanatlarda ne ilerisi. Fakat o konuda da benim eşim beni irşad etti. Ya dedi burada ben Allah'ın azabını görüyorum dedi. Herkes eğlence için geliyor dedi. E, puta tapmışlar, Rabbim yıkmış, bir daha yapmışlar, bir daha yıkmışlar, bir daha yapmışlar, yıkmışlar. yedi katlı şehir var. Sonra iflas etmişler, bırakmışlar. Ya işte yeryüzüne gezip dolaşıp bakmıyor musunuz? İşte bizim de yeryüzüne gezip dolaşma amacımızın eğer hem bu yerlere gidersek bu da olmalı. Yani Allah'ın sünnetullahını görmek. Toplumlar üzerine. Mesela Nemrut değil mi? Urfa'ya gidiliyor. Hadi güneşin doğuşunu e, şey seyredelim. Ya kim o? Hazreti İbrahim'e eziyet eden. Allah'ın Halil'ine eziyet eden. Ya bir de o mantıkla bak. Urfa'ya gitti. E, ya burada Halilullah yaşadı. Yani hem ibret almak için hem de zikretmek için bu da dolaşılması gerekiyor. Fakat değişik şeylerde de dolaşılıyor ama her yapılan işte Allah'ın rızasını gözetmekte fayda var. Şimdi Allah'ın sünnetullahı ile ilgili önceki kavimlerin e, başına gelenlerde birçok ayet var. Onları okumak istiyorum. Ben bir ayetle beraber diğerlerini de e, şey yapmayı hoşuma gidiyor açıkçası. Bir, ona yakın ayet okuyacağım bu 43 ve 44 ile ilgili Kasas e, suresi 39-40 bir, bir, bir süre sürecek ama e, bu Kur'anla ilgilenenlerin alakalı konuları beraber işlemesinde faydası, ol, faydalı kesinlikle bunu yapmaları lazım Firavun ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve hesap için bize dönmeyeceklerini zannettiler bizde onu ve askerlerini yakaladık, denize döktük. Bak o zalimlerin sonu nasıl oldu? Ankebut 39. Karun, Firavun ve Haman'ı da yok ettik. Halbuki Musa onlara apaçık mucizeler getirmişti de onlar ülkede büyüklük taslamışlardı. Ancak azabımızdan kaçıp kurtulamadılar. Fusilet 15. At kavmine gelince bak şimdi başka bir kavim. Onlar da bizden daha güçlü kim var diyerek yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı? Onlar ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Ahkaf 20'yi okuyorum şimdi. İnkar edenler o gün ateşe sunulurlar ve onlara. Siz bütün zevklerinizi dünya hayatınızda tükettiniz. Bakın burası çok ilginç. Siz bütün zevklerinizi... Dünya hayatınızda tükettiniz. Bugün de hiç hakkınız olmadığı halde yeryüzünde büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık hor ve hakir eden bir azapla cezalandırını bir azapla cezalanırsınız denir. Nahil 26'yı okuyorum. Ee, daha önce okuduklarım da var ama devam edelim. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Ama Allah onların tuzak kurdukları binalarını temellerinden sarstı da üstlerindeki tavan tepelerine çöktü ve azap onlara hiç beklemedikleri yerden geldi. Bu, şimdi İsra 77'yi okuyorum. Bu senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize de uyguladığımız bir kanundur. İşte sünnet. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Şimdi Ashab 38'i okuyorum. Allah'ın kendisi için takdir ettiği bir şeyi yerine getirmesinde peygambere bir vebal yoktur. Bu Allah'ın daha önceki peygamberler hakkında da geçerli olan bir kanunudur. Allah'ın emri ise mutlaka gerçekleşmek üzere yazılmış bir kaderdir. Asap 62. Daha önce gelip geçmiş olanlar hakkında da Allah'ın kanunu böyleydi. Sen Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mümin 85. Görümsüz ayetler birbirini nasıl tamamlıyor? Ancak azabımızı gördükten sonra iman etmenin onlara bir faydası olmadı. Bu Allah'ın kulları hakkında her zaman geçerli olan kanunudur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır. Fetih 23. Allah'ın önceden değeri geçerli olan kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Bu Rum suresi 9. ayet bu Rum suresini işlerken bunun üzerinde çok durmuştuk. Onlar hiç yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetlerine bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Toprağın altını üstüne getirmişler ve yeryüzünü bunlardan daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri apaçık deliller getirmişti. Allah elbette ki onlara bir haksızlık edecek değildi fakat onlar kendilerine zulmedip duruyorlardı. Şimdi neyi okuyorum? Enam 6. Kendilerinden önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Üstelik biz onlara yeryüzünde size vermediğimiz imkanları vermiş, üzerlerine gökten bol yağmur yağdırmış, altlarından ırmaklar akıtmıştık. Sonra da onları günahları yüzünden helak etmiş ve onların ardından da başka bir nesil getirmiştik. Meryem 74, görüyor ne kadar çok ayeti Rabbim aynı konu üzerinde tekrarlamış. Oysa biz onlardan önce kendilerinden daha varlıklı ve daha gösterişli olan nice nesilleri helak ettik. Yani onlar kibirlenip duruyorlar ama yani bunların geldiği seviye ne? Neler oldu neler? Kaf 36, biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü nice nesille helak ettik. Azabımız başlarına gelince diyar diyar kaçacak delik aradılar. Allah'ın azabından sığınılacak yer, yer mi olur? Duhan 37, bunlar mı daha üstün yoksa Tübba kavmi ile daha öncekiler mi? Biz onları onları da helak ettik çünkü kafir olup çıkmışlardı. Bunun gibi elbette birçok ayet vardı ama Rabbim bu kadar çok ayeti aynı konu üzerinde tekrarladığına göre ciddi bir ikaz yapıyor. Ee, geçmiş kavimler hep aynısını yapmış, başlarına da olmuş. Allah'ın ne diyor burada? Sen Allah'ın sünnetinde bir tebdil bulamasın. Tebdil nedir biliyor musunuz? Beddele. Beddele bir şey karşılığında diğerini vermek. Bedel olarak vermek. Yani birini alıyorsun diğerini veriyorsun. Peki gibi evet takasa benziyor. Ee, fazla girmek istemiyorum ama hani Kur'an'da nesih var mı yok mu ayetlerin hükmü değişmiş mi değişmemiş meselesinde e, anahtar kelime tebdildir. Burada hani teknolojik konuya hakim olanlar da var sadece söylüyorum. Beddele bir şeyi alıp yerine bir şey koymaktır. Bu nesihin Kur'an'daki nesihin bu anlamda tebdil olduğuyla görüş var. Benim de nacizane katıldığım görüş var. Çünkü bir ayet Kur'an'da yer alıp da hükmünün geçersiz olması gibi bir şey benim akıl mantığıma sığmıyor. Ay Ay gelmiyor. E ben kimim ki benim aklıma sığmayacak? Ama birçok alim var İslam alimi. Onlar da bu konudalar ve birçok ayetle de buna delil getiriyorlar. İnceleyen olabilir ama e, anahtar Kelime tebdil Kur'an'da da allah Teala bir ayeti çıkarıp da onun yerine başka bir ayeti tebdil ettiği zaman diyor. Hani bu tebdil kelimesi yerindeyken geçmişken bunu söyleyeyim. İşte e, Allah'ın yasalarında bir tebdil yokken bu var. Yani azabı yerine rahmeti koymaz diyor. Yani bir şeyde azap edecekse onu değiştirip de rahmeti koymaz eğer peygamber falan inkar edilmişse şey yapılmasa bir o topluma azap var. Görmüyor musun? At kavmi Musa işte Tübba e, Anladım, Kral e, Karun, Firavun, Haman görmüyor musun? yani Bir sürü o şey okuduk. E, bunların başına gelmedi mi? E, farklı bir şey oldu mu? Olmadı. Demek ki Allah'ın kanununda e, rahmeti alıp da azabı koymak pardon azabı alıp da rahmeti koymak diye bir şey yok. Onların başına geldi sizin de başınıza gelebilir. Bak gelebilir diyorum onu açıklayacağım biraz sonra inşallah. Bir de aynı cümleyi tekrar etmiş Rabbim. Bak şöyle diyebilirdi sen Allah'ın sünnetinde asla bir değişme ve tahvil bulamazsın da diyebilirdi. Ama cümleyi uzatmış sen Allah'ın sünnetinde asla bir tebliğ bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde asla bir tahvil de bulamazsın. Yani kelimelerin aslı burada. Yani birisine değişme, birisine asla yerine getirilmemek gibi yazılmış benim önümdeki e, şeyde. Bakın burada ne yazmış. Burada da bir değişim ve sapma göremezsin diyor. Hayır tahvil sapma değildir arkadaşlar. Tahvil havle, kökü, havledir biliyorsunuz. Hale. Bunu la havle ve la kuvveti incelerken e, anlatmıştık. Bir şeyin başka bir hale e, değişmesi... Şekil değişmesi, çevrilmesi, dönmesi ya da araya girmesi şeklinde e, yorumlanır. Nihai olarak e, çok teferruata girmek istemiyorum. Kelimeleri size boymak e, istemiyorum. Bir değişim olmayacağını gösteriyor. Ne tebdil olarak ne de tahvil olarak. Tahvil İyi, tebdil e, mi diye geçiyor. E, bakın burada ilkine bakın. Felem de li sünnetullah tebdil Tebdil diyor burada. Hı hı. Devam ediyor. Velem tecide li sünnetillahi tahvila. Son kısım tahvil. Biraz öne gelirsek tebdil. Tebdil, tebdil yerine, yerine başka bir şey koymak var. Bunun da değişmek. Gibi. Evet. E, tebdilde bir şeyin yerine bir şey girmesi tahvilde de aynı konumunda olan bir şeyin hı hı. şekil değiştirmesi. Farkını anlıyor musunuz? Yani birisinde bir, bir ayet yerine bir ayet var, hüküm var, bu olmaz diyor. Tahvil de onun başka bir şekle dönüşmesi, hükmün. İkisi de yok diyor. Peki, bütün kavimler reddettiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce. Başlarının hica nice helaklar geldi. Fakat... Neden Resulullah döneminde ve sonrasında o benzerde bir şeyler olmuyor? Uyanak yani o, önceki kelimelerin başına gelin Lut'un düşün, Nuh fırtına şeyini düşün, Musa'nın denizin yarılmasını düşün. Yani bir şeyler oluyor, fırtınalar kopuyor, depremler oluyor ama olağanüstü bir şekilde olmuyor bunlar. Neden? Bunu daha evvel söylemiştik. Fazla zaman almasın diye şey yapıyorum. ayet Kerime diyor ki sen onların içindeyken Allah sana azap edecek değildir diyor Resulullah Efendimiz kastedilerek. E, Resulullah bizim içimizde değil mi? Hı -hı. Ne Hı -hı. diyor Hucura Hı -hı. suresinde? Fikum Resulullah diyor. İçinizde Resulullah var. Evet. E, aynı zamanda Amener Resul'de de biz okuyoruz ya Ya Rabbi bizden öncekilerin Başına gelenler gibi bize getirme. Hani evet, başına evet. gelenleri gibi. Bunu da Allah-u Teala Miraç'ta Resulüne hediye olarak vermedi evet. mi? Yani evet. o Miraç bizim zannettiğimiz gibi basit bir hadise değil. Onun, e, Miraç'tan öncesi var ve sonrası var arkadaşlar. Orada hadi de diyor Rabbim. Aslında Rabbim'in kelimeleri onlar. Evet, Değil mi? Vafirlena ne diyoruz yani. Allah hadi böyle deyin de duanızı kabul edeyim diyor. Aynı Fatiha'da olduğu gibi. İyyâkenâ budu ve iyâkenestâin. Rabbim bizimle gösteriyor. Hadi dede kurtulayım. Hani kurtarma sırasında çocuk geçecek de hoca. Ya hadi şunun da cevabı bu söyle. Söylüyor. Aa yafer ne güzel söyledin geçiriyor. Bunun gibi. En büyük rahmet ya. En büyük çok ciddi bir rahmet olarak. Halbuki Ankemi Suresi'nde ne diyordu? İlk ayetlerinde siz diyor sizden öncekilerin başına gelenler gelmeden sadece iman ettim diyerek fitne ile imtihan olunmadan bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Ama yumuşatma var. Yani Resulullah sallallahu ve sellemin alemlere rahmet olarak gelmesinin bir vesilesi var. Bakın alemlere rahmet olarak gönderdi. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ İlla rahmet alemin. Bırak sadece Müslümanlara. Bakın rahim olarak gönderdik demiyor. Rahmet olarak gönderdik diyor. Evet. İşte tamam, e, tamam. bunun şeyle de e, bir hafifletme var. Ama tebdil yok. Tahvil yok. Sadece hilmiyet ve rahmet var. Bakın bunu şey olarak algılamayın. İşte Resulullah'ın yüzünden bu yasa tebdil oldu. Ya da tahvil oldu değil. Duruyor yasalar, sünnetullah duruyor. Sadece rahmet dolayısıyla hafifletme, belki erteletme var halimliği dolayısıyla. Hani ayetleri de e, çakışmamak lazım. Devam edelim o şeyine, gerçi o kısmı anlattık ama Halbuki onlar bunlardan daha şiddet ve daha kuvvetliydiler. Biraz evvel de okuduğum ayetlerde vardı hatırlıyor musunuz? Tübba kavminden bahsediyordu, diğer kavimlerden bahsediyordu. Gerçekten arkadaşlar bugün arkeolojik kazılar yapılıyor. Önceki medeniyetlere ait çok ciddi şeyler çıkıyor. Mesela ben çocukluğumdan beri meraklıyım. Bu tanrıların arabaları var biliyorsunuz. O kitabı falan okudum ben. E, ya gerçekten olağanüstü şeyler var. Hadi çoğu palavra. Ya bir ikisi olsa bile olağanüstülük var onlarda. Yani bugün piramitlerin yapılışından başka şeyi. Mesela hala paslanmamış demir direk var. Kaç yüzyılda Evet yani binlerce, binlerce yıllı şeyinden. Yani nasıl bir teknoloji bu şeyler? Yani e, ne diyor? Zaten Rabbim bu ayetlerde işaret var. İmar olarak kuvvet olarak medeni olarak sizden daha kuvvetliydi onlar diyor. Ama diyor hiç önemli değil benim için. Benim için olan iman. Önemli olan iman. Resul gönderdi mi iman edecek? Yoksa yıkarım diyor. Ya allah istedikten sonra ilmini açtıktan sonra zaten bunlar Allah'ın ilmiyle oluyor. Her şey imar, her şey medeniyet, her şey gelişmiştik. E, Allah'ın rahmetiyle, öğretmesiyle, kendi çabalarıyla bir yere geliyorlar ama değeri yok. Ne diyor allah Teala? Sizin içinizde en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır diyor. Bu kişi bazında da öyle, toplum bazında da öyle. Bir grup, toplum, cemiyet ne kadar ki Allah'ın kurallarına tabi oluyor, Allah indiğinde o kadar kıymetli. Medeniyeti hiç önemli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırasında sosyal hayatın ahlakı boyutunu söylemiyorum. Görünüş olarak hangi konfor hangi şey vardı Yok yoktu. Yani ben, ben bu riyaz Salih'inde şeyleri okuyorum o döneme ait sahneleri okuyorum inanamıyorum yani. Biz anlatıldığı gibi değil inanılmaz zor şartlarda yaşamışlar. İnanılmaz zorluklar çekmişler arkadaşlar ama kendilerinden daha iyi yaşayanlar var. Rabbim onları şey yapmıyor ki iman önemli. İşte Rabbim burada da diyor ki işte halbuki onlar bunlardan daha şiddet ve kuvvet olarak da daha kuvvetliydiler. Ve mâ kânâllâhu e, li yu'acizehu e, min şey'in Hiçbir şey diyor Allah'ı aciz bırakamaz. Yuka, önceki ayetlerde geçiyordu ne diyordu? Allah ganidir sizler ise fakirlersiniz. Önceki sayfalarda hatırlarsınız. Yani Allah gani, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Hiçbir, ben ne aciz bırakacaksın diyor. Hani daha önce kavimler şiddetleri kuvvetli, nerede ya? Kendilerini bir şey zannediyorlar. Tamam şiddetler, kuvvetler, yani atom bombası bile bulunmuş olabilir ama yani benim kuvvetimin yanında nedir ki? Bırakın arzı. Bakın Allah-u Teala burada şey yapıyor, o şeyini gösteriyor, kudretini gösteriyor. Fis vâti velâ fîmâti. Ne semalarda ne de arzla beni kim aciz bırakacak? Şimdi meleklerin özellikle mukarrebun meleklerin insanlarla kıyaslarsanız bir kuvvetini düşünebiliyor musunuz? Yani bir kanadıyla yeryüzünü mahvediyor. 600 tane kanadı var Cebrail Aleyhisselam'ın. Değil mi 600 de olsa yanlış hatırlamıyorsam. Bir kanadı ya. Kanat kanat yani kolu kuvveti bütünlüğü değil yani bizim geldiğimiz seviye ne olur ki. Bırakın yeryüzünü arzda bile semavette bile aciz bırakamaz. İnnehu kâne Aliman kadira Şüphesiz o alimdir, kadirdir. Şimdi bu e, neden buranın sonuna e, alim ve kadirlik gelmiş? Arkadaşlar böyle Allah'ın esmalarından sıfatlarından bir şey gelirse sakın boş, boş geçmeyin oraya. Ya işte alemdir kadir yani muhakkak orada çok ciddi şey var. Orada hem ayeti açıklıyor bilinen esmalarıyla hem de esmasını bilmiyorsan öncesine bakıyorsun esmasını tanıyorsun. Rabbim öğreten açıklayıcı bir kitap yapmış. Arabiyyül mübin diyor ya mübin açıklayıcı. Hem açık açık. Hem açıklayıcı. Ne demek bu? Arapça kural kaidilere bak. Kur'an'ı, Kur'an'ı kavramları izah görürsün diyor. O yüzden çok kıymetli. Alimdir diyor. Her şeyi bilendir. Hadi öyle diyelim şimdilik. Ve her şeye kadirdir. Şimdi neydi kuralımız? Biz bütün ayetlerimizi bir afaki açıklayacağız. Bir de enfusi açıklayacağız diyor. Afaki ne? Açıktı. Alimi. Açık, bir görüken haliyle bir de daha, daha derin. Şimdi afaki olarak gidersek burada Allah alimdir. Bütün ümmetlerin, kavimlerin yaptıklarını biliyor. Kadirdir. Değil mi? Gücü de, Gücü de yeter. Ama bir altına girdiğimizde Allah her şeyi yani. ilmiyle bir kurala bağlamıştır demek. Neden? Kadira dediği zaman kökü ne onun? Kader. Kadere ne demek? Kökü ölçmek demek. Ölçmek, biçmek, değerlendirmek Allah'a özgür söylersek bir yasaya kurala bağlamak demek. Proje gibi bir şey. Nereye göre söylüyoruz? İşte sünnetullah diyor yukarıda. Sünnetullah açıklıyor. Yani bütün bunlar Kainat bazında bir kurala, kaideye bağlıdır. Ama bu da gelişi güzel değildir diyor. Bak Ali İman diyor ya bir ilme bir göre. Kaderi alabilir miyiz hocam? İnsanlar kaderini yaşıyor denilerek. Yani Böylece zaten insanların kaderini yaşar. Bu bu çıkmıyor. Yani Kanunu daha önce yazılanı yaşıyoruz diyebilir miyiz? Orada? Yok yani dediğiniz var. E, fakat şöyle hani daha dedik ya buradaki anlamı şu kuralı kadeyi Allah-u Teala koyuyor iradeyi de insana yüklüyor hadi oyna diyor irade yüklüyor ama burada oynayacağımızı da Rabbimiz biliyor değil mi hocam nasıl nereye nasıl bir göre aynen nereyi biliyor de. ama iradene karışmıyor senin yani aynı senin öğretmenlik yapıp da sınavdaki talebelerin kağıtlarına müdahale etmemen gibi biliyor yani sen kağıdına bakıyorsun onun ne yazdığını görüyorsun ama ona müdahale etmen imtihan sırrına uyar mı Uymaz. Ancak nasıl müdahale var biliyor musun? Yardım talebin varsa, dua varsa değişiyor sistem. Bu davere konuştuk şeyden Peygamber Efendimiz diyor ki dua kaderi reddeder diyor, değiştirir, farklı bir şeye sokar diyor. Çünkü sen e, sistemin sahibinden yardım talep ediyorsun. Gerekenlerinde yaparsan kader senin için değişiyor. Ama Allahu Teala'nın her şeyi bilmesi bir insanın o bir insan cehenneme gidecekse onu cehennemin sokacığı manasında gelmiyor. Olacağı biliyor. Olacağını biliyor. Müsaade ediyor. İşte kulluk imtihan dedik ya var. Ama kadir olduğu için her an sisteme müdahale ediyor ve rahmetiyle de talep edene, hak edene de yardımda bulunuyor. Yolunu değiştiriyor da engelliyor. Engellemesi bile rahmettir. Elmani evet. ismini biz elmani diyoruz ya. Hep kötü işte ya işte kafiri engelliyor bir şey oluyor ya senin kötü yoluna gitmeni engellemesi bile maniyliktir. Külli irade. Külli iradesiyle kanunları koymak külli iradedir. O koyduğu kanunlara işte ilmiyle koyduğu kanunlara da kişinin kendi iradesiyle yaşaması da cüzi iradedir. Yani her an müdahale var. Bunu da unutmayın. Mesela tarımla uğraşanlar bilir. Arklar vardır böyle eski sulama teknolojisiyle. Su bir yerden akar. Arkın önünü kapatması elmani, mani oluyor. Ama su nereye gidiyor? Bir tarafa gidiyor. Orası sulanmıyor mu? Sulanan Hı -hı. yer için rahmet oluyor. Aynen bizim için de böyle paralel evrenler, paralel kader çizgileri deniyor. Birçok ihtimal var. Birçok ihtimalden... 832. seçenek değildi. 965. seçeneğe gitmen için aynı o e, arkın yolunun değişmesi gibi Rabbimin e, sünnetullah'taki akıcılığı değiştirmesi senin talebi üzerine elmani esmanıyla hmm. öbür yola senin intikalini sağlıyor. Çünkü bu yoldan gitsem e, 3-5 sene sonra sapıtacağım. E, var. aman Rabbi beni engelle diyorsun ya da senin annen babanın Diyor ya dua dolmaz diye. Duası var. Ya da öyle büyük bir iyilik yaptım ki. E karşılığında illa para değil ya bizim beklediğimiz gibi ahiretteki bir şey nimetler değil. Bu dünyada da Allah onun rahmeti sebebiyle sana o yolu mani ediyor. Seni o yola başka yola hidayet ediyor. İşte bunlar hepsi kader denilen büyük o inanılmaz yüksek karmaşık programların olduğu şeyin bir kısmı bu. Hepsini anlamamız mümkün değil ama anladığımız kısımlardan biri bu. İşte buradaki de aliman kadira dediğinde de Allah ilk birinci kademede bütün olayları ilmiyle biliyor ve her türlü kuvvet, güce de sünnetullahi de buna kadir muhtedir. İstediğini dilediği şekilde de yapar, helakta eder. Ama derin manasıyla bu sünnetullah rastgele değil, bir kural kaideye bağlı ve ilmi, belirli bir ilmi olan şeye bağlı. Mesela sosyoloji dedik, mesela belirli bir ilmi olan bir şey. Toplumlar geçmiş devirleri hangi sebeplerden ne yapmışlar? İşte İb İbn-i Haldun, sosyolojinin kurucusu deniyor. Bununla birçok şey değiştirmiş, şey, e, birçok kural kaideyinin açığa çıkmasını sağlamış. İşte arkeoloji bir ilim. Buna özgü bakıyorsun, neler neler yaşadıklarını görüyorsun şeklinde. Bu kader bahsede çok şey oluyor yani, trende düşüyor. Bunu Üstad bir zaman çok güzel açıklıyor. allah Teala'nın kader, kader yazdığı şeyi, yani onu yazdığı için sen yaşamıyorsun. Senin yaşayacağını bildiği için allah Teala'nın yazıyor. çok önemli bir şey. Yoksa ülkele olmazsın zaten. Allah buluyor, sen bunu, bunu yaşar, o zaman mükellef olmasın. İmtihan da olmaz, şey olmaz. Yani ret edebilirsin, dersin. Allah sen bunu yazın, ben bunu yaşarım. Değil böyle. Ezel'i dinlebildiği için, yani onun, e, senin yaşadığı bildiği için şey, Allah-u Teala bunu yazıyor. Yani dediği gibi şey yok yani. Evet. İşte o ezberleri biraz da ezbere şey yapmamak gerekiyor. Çünkü nihayet Allah'a e, haksızlık isnat edici, kader evet, inancına evet. ben tabi oluyorum diye Allah'ı suçluyucu yerlere gidebiliyor Allah korusun. Yani e, benim mesela kendi adımı başka da korkumu. Ya işte a, kader başıma gelen bu diyor. Evet. Aynen arabes şarkılardan olduğu gibi felek diyor, kader diyor. başlarım böyle bir işe diyor. Altında böyle şeyler var. Ama e, suçu faturayı Allah atıyor. Sebep e, sensin canım. Tabii, tabii. Ahirette gözükecek tabii. yani. Yani kader deyip de şeyi atma. o Yani o anlamda da küfre varan yani işte kadere iman diye Allah'ın suçlayıcı başına gelenlerden dolayı yerlere gidiyor. Allah korusun. Diğer ayete geçelim. Yedi dakikamız kalmış. Belki bitirdiği haftaya da devam ederiz ama en azından bir giriş yapalım. Bismillah. Velev yu'ahizallahu nase bima kesebu مَا تَرَكَ عَلَى زَحْرِهَا مِنْ دَابْبَتٍ وَلَاكِنْ يُعَخِّرُهُمْ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى فَا اِزَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعْبَادِهِ مَس۪يرًا Muhteşem ayetler. ki Allah, şimdi böyle bir şeyi açıkladı Allah öncekileri. Türkçesinde okuyalım. Velev Allah insanları yaptıkları günahları yüzünden yakalasaydı, tutsaydı. Yeryüzünde hiçbir canlı diyelim buraya canlı bırakmazdı. Daha betin geçiyor burada da onu açıklayacağız inşallah. Lakin onlar belli bir müddete kadar ertelenir, geciktirilir. Nihayet ecellerin gelme vaktini beklerler. Ecelleri gelir. Şüphesiz Allah kullarını görmektedir. Kulları üzerine bası Bunlarla ilgili birçok ayetler var bunları. Mesela şey var. Nahil suresi 61'de biraz evvel okuduk. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı yeryüzüne hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler. Burada zaten diyor. Ne de öne geçebilirler. Ee, bakın bu ayetle bu o kadar benzer ki baktım ne farklılığı var dedim. Burada ee, Nahl suresinde zulümleri sebebiyle diyor. Bu ayette ne diyor? Bir ma bu. Kazandıkları sebebiyle. Ama Nahl suresiyle olduğu zaman görüyoruz ki kazandıkları, yaptıkları işler yani. Diyor ya hani önceki ailede kibirlenmeleri bunun üzerine yaptıkları mekirleri sebebiyle şimdi allah Teala görmüyor mu kibirlendiklerini ve mekir kurduklarını işte bu zulüm oluyor. Bunun sebebiyle hemen cezalarını verebilirdi diyor. Evet. <gülüyor> Hatta bakın çok ilginç yakalardı diyor. Tutsala gel, gel, hani diyoruz da insan boyutuna gel lan buraya hadi. Ha yakaladım seni enseldim. Ehzefi ile aynı yani polisin tutması gibi. Ehze tutmak yakalamak demek. Tutsaydı diyor o anda yeryüzünde diyor canlı kalmazdı. Evet, yani zor almak. Evet tabi yani kabz etmek, ruhunu kabz etmek, götürmek anlamında. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Birinci anlamıyla burası müthiş beni çok etkiliyor. Bakın ben bu ayeti nasıl anladım biliyor musunuz? Bir gün şey izliyorum belgesel izliyorum. Arslan doğası gereği e, bir şeyi yakaladı antilop diyelim antilopu yakaladı boğazda sarılır normalde ne yapar boğazda sarılır onun iyice ölmesini bekler sonra yemeye başlar. Ya, hala e, çok tesirinde kaldım onun daha canı çıkmadan yemeye başladılar. Ya bu ne dedim bunda bir tuhaflık var. Ya yani normalde çıkmasın lazım. Tamam Allah'ın duanı Kanunu acımıyorsun, üzülmüyorsun. Eyvah tüh ne oldu demiyorsun. biz Yani sisteme zalimlik istat etmiyorsun. Bak sisteme zalimlik istat etmiyorsun tamam. Ama o anda o aslan orada zalimlik etti. Ya yani dedim ne olacak bunun şeyi? Bu ne? Yani tamamen kader çizgisinden bakıyordum ben buna. Hani Allah'ın iradeleri yok. Tamamen Allah'ın kaderine teslim olmuş mahluklar olarak görüyordum onu. Dinin bunda bir tuhaflık var. Hemen aklıma hadis geldi. Diyor ki o gün diyor kıyametten bahsediyor. Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır diyor. Peygamber Efendimizin bu hadisi niye söylediğini anladım. Yani sistem bizim zannettiğimiz gibi basit değil. Her zulmedenin bir zulmüne karşılık alacağı göreceği var. Hayvan da Orada olacak. hayvan da olsa var. Evet. Evet. Neden? Neden? Cevabı çok basit. İrade veriyor mu? Sorumluluğu var. Bu konu çok ilginç. Başına bir şey geliyorsa bir hayvanın bile bir sorumluluğu var. Ha, belki hesabı bizim gibi olmayacak. Ama bizim bilmediğimiz şekilde onlar için de bir adalet terazisi var. Çünkü ne demek ya boynu sus koyun. Boynuzlu koyunlar hakkına... Allah yaratmadı mı o ikisini? Yani ikisi kafa kafaya geliyor, mücadele ediyorlar. Birisi boynuzlu, birisi boynuzsuz. Boynuzlu olan, gücü kuvveti olan, parası olan, mevkisi olan boynuzsuza haksızlık ediyor. Yok öyle. Zulüm ediyor işte. Bak ne diyor ayet-i kerimlerden ayet suresinde? Zulümleri sebebinden yakalasaydı diyor. Ama bizim anlayamayacağımız o muhteşem adalet... Ya kader perspektifi içerisinde bir şekilde olacak. Benim anladığım bu. Evet. Bir de dabbe diyor. Her şey dabbe değil biliyorsunuz. Birkaç tane daha neyin dabbe olup konusunda bakmıştık. Kuşlar bu sınıfa girmiyordu değil mi? Melekler bu sınıfa girmiyordu. İnsan, e, insan işte biraz giriyor çıkıyor. Bu şeye var dabbe konusu. İkincisi şu. E, i̇nsandan bahsediyor. İnsanı aldığında yakaladığında ne oluyor? E peki diğer dabbeler niye şey? Etkileniyor bundan. Cevap Nuh tufanı. Evet. Nuh tufanı oldu. Bütün mahlukat gitti. İlla gemidekiler kurtuldu. Neydi aynen? Allah diyor yeryüzünde diyor her şeyi diyor ne varsa diyor size musahhar kılmıştır diyor. İnsana. İnsan gitti. Yeryüzünde de insan kalmadı. E kuşun ne işi var? İhtiyacı yok işi. Bir de bunu kıyamet olarak düşünürseniz yani nihai bitiş e, olarak şey yaparsanız hiçbir canlı kalmıyor. Çünkü her şey insan için zaten. Evet. Sistem gidiyor. Hatta yani insan gitti ki bütün kainat bitiyor semavat ve arası. Neden? E, ben gizli bir hazineydim. mi muhabbet ettim. Mahluku yarattım diyor. Dolayısıyla en azından şu sistem yani bizim algıladığımız sistem yukarıları bilmiyorum ne olacak. En azından şu sistem çöküyor. Yani birinci göksema çöküyor ve diğerleri oluyor. Bir iki dakika daha müsaade şey yapayım bak şu ayetin şoyuna gidelim. Ezan okunuyor ama ee, diyor ki eee fe inna Allah kana bi ibradihi basiran fakat Allah ee, kulları üzerinde Basirdir. Bakın burada sıcaklık var, bir ibadihi diyor. Ha, pardon, yukarıya şey yapalım. Belirli bir müddete kadar geciktirir diyor ya. Geçen haftalarda işlediğimiz Allah işte 41. ayette halimdir, gafurdur diyordu ya. Yani sanmayın ki Allah bunları yaptıklarınızı görmüyor. Fakat Allahu Teala es sabır esmasında farklı olarak bunları bir müddet kadar erteliyor diyor ya. İşte bu el halim esmasının buradaki ayette ifadesi. Ayetler birbirini özellikle kendi ayetler, kendi sure içerisinde birbirine desteklerler. Bir de Kur'an bütünlüğü içerisinde desteklerler. İşte burada da El Halim esmasını Rabbim burada gösteriyor, izah ediyor. Bir de orada Gafuran diyor ya 41'de. Haliman Gafuran. İşte şimdi Gafuran kısmı da geliyor. Ya müthiş ya. Şu an gelen bir şey haberiniz olsun. Yani şu an aklıma gelen getiren Allah'ın izniyle bir şey. Allah diyor ki ibadihi basıran. İbadihi derken sıcaklık var orada. Yani kendi kullarına basirdir. Onları görmektedir, görüp gözetmektedir. İşte da Gafuran'a yakın olan kısmı. Kullarına ya görüyor ya. Ertelemesinin kullarına özellikle affedilmesine imkan sağlayacak davranış sistemlerine girebilir diye de biraz erteliyor demek. Peki burada niye basira geldi? Yani sizin içinizdeki, dışınızdaki her şeyi görüyor. Gizlide saklı da yaptığınız her şeyi görüyor. O yüzden eğer ki yaptıkları yüzünden yakalasaydı. Yani sadece başkalarının gördüğü değil. Biz kullanıyla da görüyor diyor gizlide da. Bu da imanın zaten en büyük şeyi. Hani var ya bir Evliyaullah çocukken farklıymış da niye farklı diyor ona farklı davranıyorsun diyor diğer öğrencileri. Her birinin eline tavuk veriyor. Bunlar gizli de kesin diyor. Hiç kimsenin görmediği yerde diyor. Hepsi kesmiş. O kimse kesmemiş. Neden kesmedi diyor. Ya Allah'ın görmediği bir yer göremedim ki diyor. Çiçekler şunlar bu her de zikrediyordu diyor. Ee, Allah'ın her yerde muhit olduğunu gördüm diyor. Kesemedim ki diyor. Anladınız mı diyor. Diyor farklı diyor. Bunun diyor farklı davranıyorum diyor. İşte o şekilde bütün kulları üzerine bastırdır. Burada bir şey daha var. Bak orada harfi elde gelmiş. Bir ibadihi diyor. Bir ile demek değil miydi? Burhan Bey kullarıyla görücüdür diyor. ha. Çok açıklanması gereken bir şey. Evet bu izah etmesi gereken bir şey. Çünkü Halis-i ne diyordu? Ben kulumla görürüm işitirim diyordu. Burada da Rabbim muhteşem bir sistemdeki e, bir güzelliği inceliği teferruatı diyor. Kullarımla görürüm diyor. İşte ben diyor ya e, gören görü, gözü işiten kulağı olurum. Başka bir yerde da görürüm, işitirim diyor. İşte buradaki B harfi C'lerini atlamamak lazım. Değil mi? Kullarına diye tercüme edilmiş. Tamam. De o var. Ama enfüside ne var? Kullarımla görücüyümdür. Görücülük sadece bizim gördüğümüz gibi basır değil arkadaşlar. Rüyada bizim gözümüz kapalı değil mi uykudayken? E görüyoruz. Hani bu gözdeydiği görmek? Bugün bilmem ne gezegenini gören teleskoplar var. Objektif sistemleri değil. X-ray ışınlarıyla görüyorlar. Elektromanyetik alanlarla görüyorlar. Görmek bizim zannettiğimiz gibi değil. Ama Allah-u Teala kullarıyla görüyor. Bunu bir düşünelim. Fatır suresi, bitirir miyim belki haftaya devam ederim. Elhamdülillahla ile başladı. Kullarıyla görenle bitti. Demek ki Allah'ın kullarıyla görücü olması hem bu dünya sistemi için hem ahiret sistemi için muhteşem bir kavram. Allahu Teala bize Allah'ın bizi her an görüp gözetmekte olduğunu bırakın bizim Allah'la gördüğümüzün bilincine varıp ona göre güzel bir kulluk eden, doğru düz kulluk eden, reddetmeyen, inkar etmeyen, mekirler kurmayan, Allah'ın sünnetunla kanunlarına uyan kullarından olmayı nasip etsin inşallah. amin. amin ve e, sadakallahu lezim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatiha